Ben küçük bir çocukken, ben küçükken kuş avlamayı pek seven yaramaz bir olandım. Bahçelerde kuşların peşinden koşar, onları yakalamaya çalışır, yuvalarından yumurta çalardım. Bir defasında bahçede ağacın dalında o güne kadar hiç görmediğim bir kuş gördüm. Ben yanına yaklaşırken uçtu tabii ama kuşun durduğu yerde bir yuva olup olmadığını da çok merak ediyordum. Bir yuva yoktu ama ağacın gövdesinde bir kovuk vardı. Elim kovuğa sığmıyordu. İçeride ne olduğunu da çok merak ediyordum. Eve koşup babamın çok sevdiği çakısını aldım. Kovuğun etrafını oyarak deliği elimin sığacağı kadar genişletmek istedim. Ağaç çok sertti ve çakı zor işliyordu. Birden çakı elimden kaydı ve deliğin içine düştü. Çakıyı kaybedince çok korktum. Babam akşam eve geldiğinde bana çok kızacaktı. Çakıyı delikten çıkarmayı denedim ama elim girmediğinden çakıya ulaşmam olanaksızdı. Eve gidemezdim. Akşam babam ne derdi? Kaçmaya karar verdim. Çıkıp kırlarda dolaşmaya başladım. Evden gittikçe uzaklaşıyordum. Ama ne yapacağımı, nereye gideceğimi de çok bilmiyordum. Biraz sonra havada kararmaya başladı. Karnım çok acıkmıştı. Üşüyordum ve karanlıktan da korkuyordum. Vahşi hayvanlardan korunurum diye bir ağaca çıkıp orada sabahlamak istedim. Gece yarısına doğru sesler duydum. Aşağı baktığımda gözlerime inanamadım. On iki tane haydut bir ağacın altına toplanmış ateş yakıyorlardı. Koca bir koyun kesip kendilerine ziyafet çekmeye başladılar. Küçük bir fıçıda bir şeyler içiyorlardı. İçiyor, gülüyor, küfrediyor ve yaptıkları soygunları anlatıyorlardı. Bunlar kötü adamlardı ve ben çok korkmuştum. Beni fark etmesinler diye nefes bile almaya çekiniyordum. Ama birden öksürük tuttu. Ne yapsam ne etsem kendimi engelleyemedim. Sesi duyunca beni fark ettiler ve yaka paça aşağı indirdiler. On iki aydut çevremde bir halkı oluşturdular. Bir tanesi hemen, hemen şu oğlanı bağlayalım. Bizi dinlemiştir, dedi. Daha yaşlı olanı benim daha güzel bir fikrim var, diye ötekisine karşı çıktı. Sabaha bekleyelim ve şu fıçıdaki içeceğimiz bitince bu çocuğu oraya kapatalım. Biraz sonra içecekleri tükendi ve beni fıçıya soktular. Ben hem soğuktan hem de korkudan tir tir titriyordum. Onlarsa çoktan uyumuşlardı. Daha sonra yemek artıklarının kokusunu alan bir tilki belirdi. Kemikleri kemiren tilki ortalıkta dolaşırken bir ara kuyruğu fıçının deliğinden içeri girdi. Ben de hemen tuttum. Paniğe kapılan tilki koşmaya başladı. Ben kuyruğu bırakır mıyım? Tilki tam da bizim evin olduğu koruluğa doğru koşuyordu. Bizim evin önünde kuyruğunu bıraktım. Fıçı yuvarlana yuvarlana evin duvarına çarptı ve parça parça oldu. Ben de tam bizim evin kapısının önüne düştüm. Kapıyı açan annem beni görünce çok şaşırdı. Babamın köylülerle birlikte beni her yerde aradığını söyledi. Fıçı eve kadar yuvarlanmasaydı babam hala beni arıyor olacaktı. Çakısını kaybettiğim için de babamdan çok çok özür diledim. Ve o günden sonra da bir daha da kuşları asla rahatsız etmedim.